Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Irmağın Aşağısında İkinci bölüm Yazan Don Brine, çevirerek radyoyu uygulayan Zekai Yiğitler, yöneten Baykal Saran, yapımcı İsmet Keten, efektör Nebi tam yüksel. Bu bölümde oynayanlar anlatan Sema Aybars, Hans Nezih Alataş, Otto Ünsal Ünlü, Karl Tolga Gariboğlu, Elza Duygu Canbar. Hans, Otto ve Karl üç yakın arkadaştır. Otto ve Karl... Okul tatili başlayınca Hans'ı bir gezi programı yapmaya ikna ederler. Çocuklar Hans'ın babasının arkadaşı Bay Klaus'un koruculuk yaptığı ormana nehir yoluyla gitmeye karar verirler. Ailelerinden izin alırlar. Ancak bu gezi için bir kayığa ihtiyaçları vardır. Otto nehir kenarında oturan amcasının eski bir kayığı olduğunu hatırlar. Amcası kayığın onarılması için onlara yardım eder. Artık yola çıkma zamanı yaklaştığı günlerde Otto'nun kuzeni Elsa da onlarla gelmek ister. Hans kayığın dört kişiyi taşıyacağından kuşkuludur. Ama Elsa çoktan yolculuk hazırlıklarına başlamıştır bile. Evet, hadi. Sa ne duruyorsun? Bin sene kayıya. Bir şey unuttuk mu diye bakınıyorum. Hadi bin, bin. Sen bu bilgislide hiçbir şey unutmazsın. <gülüyor> Yine kalbimi kırıyorsun ama? Biraz sonra benimle geziye çıktığına memnun olacaksın. Öyle görünür. Ansa baksana sevinçten uçuyor. Hadi bakalım çocuklar. Asılın kürekleri. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kürekler ne kadar ağır böyle? Aa. Aa, tembellik yok kar. Aa. Canımı sıkarsanız Elsa ile seni atı veririm ne. <gülüyor> evet, hiç belli Baskit atacakmış bakalım? Hadi hadi hadi. Ben de en çok kayığımıza seviniyorum. Yepyeni oldu. Ben de. Bakın nehrin ortalarına doğru gidersek kürekleri daha rahat kullanabiliriz. Hadi bakalım çevire <gülüyor> şöyle burnunu. <gülüyor> <gülüyor> ha, i̇şte böyle. <gülüyor> <gülüyor> İşleri kolaylaştırıyorsun kaptan Hans. <gülüyor> Hans da kendini gerçek <gülüyor> kaptan sanacak. <gülüyor> e, dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? İlerilere doğru orman gittikçe daha sıklaşıyor. Evet. Kendime... <gülüyor> Afrika ormanlarında timsah avına çıkan avcılara benzetiyorum. Yalnız timsahlar yok bu nehirde. Balıkla yetineceksin. Çocuklar. Yola çıkalı epeyce oldu. Nerede konaklayacağız? Hadi onu düşünün bakalım. Daha yeni hareket ettik. Acelen ne kar? Seninim de karnı acıktı bunun. Ha öyle anlaşılıyor. Nehrin uygun bir yerini bulup kıyı kıyıya çekeriz. <gülüyor> Ateş yakıp karnımızı doyururuz. Aa, haklısın Hans. Ormanın içine girdikçe güneş kayboldu. Hava serinlemeye başladı. Anlaşılan sen üşümeye de başladın Kar. Meraklanma. <gülüyor> battaniyelerimiz hazır. Bir de güzel çay yaparız. Oo, sıçacık. Gel keyfim gel. Öyle. Senin umurunda mı dünya? <gülüyor> Her istediğimiz yerde duramayız çocuklar. E, harita var elimizde. E, çok kuralcısın Hans. Kayığımızı kıyıya çekip ormanın içine gireceğiz Elsa. Dikkatli olmamız gerek. Orman? Korucusu Klaus amca bizi bekliyor. Biliyorsunuz babam ona telefon edecekti. Aa, ne demek edecekti? Daha önceden görüşmediler mi? Babam kaç kez telefonla aradıysa da... <gülüyor> ...bulamadı. Ama geleceğimizi mektupla bildirmişti. Umarım mektup eline geçmiştir. Yoksa işimiz zor. Ya Bay Klaus evde yoksa... ...ya ormanda yatmak zorunda kalırsa? Hepimiz kurtlara yem oluruz karnım. <gülüyor> Klaus amcanın evine daha epeyce yolumuz var. <gülüyor> e, Şurada mola versek ne dersiniz ah, ha? Çok iyi olur. Hadi ne yavaşlayın olur. bakalım. Tamam. Kayığın o tarafa ah. çevirin. Tamam. Çevir ah. biraz. Asıl ah. küreği oldu. Tamam. Belki de geceyi burada geçiririz. Ah. Şeye rağmen ben gece korkmadım çocuklar <gülüyor> Tabi Hans'ın bulduğu yer kuytuydu üşümedik de e Battaniyelerimiz olmasaydı görürdünüz siz Sabah kuş sesleriyle uyanmak ne kadar güzel <gülüyor> <gülüyor> Ama bu tepeyi tırmanmak <gülüyor> Yine tembelliğin üstünde Karl. <gülüyor> Seyahatin sebebi ne sence? Gezip her yeri görmek değil mi? Evet <gülüyor> Bu nedenle sizi bu tepeye çıkardım Sanırım tepenin en üst noktası burası arkadaşlar ah, Aşağıda uzanan şu yüksek ağaçlara bakın çocuklar Ne kadar güzel <gülüyor> Aa, sesi duyduğunuz mu? Şişt, susun bir dakika. <gülüyor> evet, bir uçak bu çocuklar. Haklısınız ha? Kü Küçük bir uçak görüyorum. Siz de gördünüz mü? Çok alçaktan ha, uçuyorum. Evet ben de gördüm. Yüksek ağaçlara takılabilir. Üstümüzden geçip gitti. Görünmez oldu bakın. Yoksa pilot inecek yer mi arıyor arkadaşlar? Belki de başı derttedir. Pilot ne kadar hünerli olsa da bu ormana iniş yapamaz. Doğru. İneceği bir alan yok. Aa, bakın yine geliyor. Pilot sanki bir şey arıyor. Ha. Yine geldiği yöne gidiyor bu. Hadi biz de inelim tepeden aşağı. Peki Hans. Ah. Anlamıyorum çocuklar. Oh. Bu uçağın bu kadar alçaktan uçması bana tuhaf geldi. Arkadaşlar şaka bir yana ben de gerçekten kuşkulandım. Susun şimdi. Hans'ın aklını karıştırmayın. Haritaya iyice dalmış görmüyor musunuz? <gülüyor> Aklım karışık değil Otto. Demek bizi dinliyordun. Evet, kulaklarım sizdeydi. Bakın e, korucuk Klaus'un evini haritada buldum. E Burası olmalı. Hani Neyse. nerede? Bize de göster. İşte bakın şurası. Bakın. Klaus amcanın evine yakın bir köy var Keşke vaktimiz olsa da oralara kadar gidebilsek Hans Korucunun evine uğramamız şart mı? Evet şart Elsa Çünkü babam telefon etmiştir Klaus amca bizi bekliyor Peki oturduğu yerden ne kadar uzaklıktayız acaba? Hmm, dört ya da beş mil olabilir Kar. Eğer birazdan hareket edecek olursak Akşam olmadan oraya varabiliriz Çocuklar, nehrin daraldığı boğazda bir karaltı var, sizde görüyor musunuz? Ha? Ah, evet, e, sanki nehir orada tıkanıp kalmış Durun, ayağa kalkıp bakayım ben Aa, Dev bir ağaç bu, yıkılıp yolu kesmiş ah. Evet evet, şimdi ben de gördüm Yaklaşıyoruz, ne yapacağız şimdi? Kayığın hızını azaltmamız lazım, küreklere tutun, tamam hadi. Küreklere hadi. Hızın, hadi, kayıya burnunu kıyıya yöneltelim, çabuk Gersin, ah. Yolculuk buraya kadarmış arkadaşlar <Gülüyor> Ağaç yolu tamamen tıkamış. <gülüyor> yerinden oynatamayız <gülüyor> artık. Durun bakalım. Bu kadar karamsar olmayın. Ama sen de çok iyimsersin imsersin kar. Elsa haklı Otto. acı yerinden oynatamayız. Ee, kayığı kıyıya bağlasak ne olur? Yani geri kalan yolu yaya olarak gitsek. Olacak iş mi bu? Ormanda kaybolabiliriz. Yakın köylerden birine ulaşabilirsek bir kayık isteyebiliriz belki. Bence başka bir çare bulalım. Bulun öyleyse. Bulun da bir an önce kurtulalım şuradan. Canım bir dakika hepimiz düşünelim bakalım buldum galiba? Ay, çabuk söyle Elsa. Ağacı oynatamayacağımıza göre ben bir tarih kitabında okumuştum. Oradan esinlenerek söylüyorum. Bir Türk sultanı gemilerini karadan yüzdürmüştü. Bizde mi karadan yüzdüreceğiz kayığı? Oldu olacak sırtlayıp götürelim daha iyi. <gülüyor> Öyle değil Hans. Kayığı ağacın üzerinden aşıracağız. Koca kayığı aşırmaya gücümüz yeter mi bizim? Hem altında delik açılabilir. Of, ne yapacağız o zaman? Neredeyse hava kararı var. Önce ormanda geceyi geçirebileceğimiz bir yer bulmalıyız Haklısın Hans Yola nasıl devam edeceğimizi yarın düşünürüz artık ee, Hadi o zaman iş başına Şu kayayı kenara çekip bir ağaca bağlayalım Üstümüz başımız ıslanacak ama Ateş yakar kuruturuz Sonra da yemeğimizi yeriz <gülüyor> Anlaşılan senin gene karnın acıkmış Karnım <gülüyor> Oh, hey, şükür karnımız doydu oh, Doyacak tabi Aşçı başımız çok günerli <gülüyor> hmm, Aferin Elsa Elsa Ne düşünüyorsun sen? Hava iyice karardı Ama şu yanan odunlar Etrafı ne güzel aydınlatıyor değil mi? <gülüyor> Korkuyor musun yoksa? Korkma korkma biz varız yanında Hayır korkmuyorum Ama biraz huzursuzum az <gülüyor> Benim de gözlerim kapanıyor Nöbetleşe uyuyacağız yine. Burası ne otel ne de evimiz. Her ihtimale karşı önlem almamız gerekir. Bence birer hikayeyi anlatalım. Vakit geçer. Ha çok iyi olur. Fikir kimden çıktıysa önce o anlatsın. Elsa, arkadaşlar senin özelliğini bilmiyor sanırım. Bu iş sana düşer. Yoksa hepimiz uyur kalırız. Hele bir de karla anlatacak olursa. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söze ne mi? Ben azlamam anlatayım. Umarım benim de duymadığım bir hikayedir. E şansınız artık. Bir zamanlar, timpetuatlı bir çocuk varmış. Zavallıcık bir gün ağzı açık horul horul uyurken... ...çekirgenin biri cum diye ağzından içeri vermiş. <gülüyor> çocuk uyanmış. Bakmış ki karnında bir şey kımıldıyor. <gülüyor> Sonra... <gülüyor> Hikayeye yarın devam etsek Elsa. <gülüyor> bir daha yalvarsanız da anlatmayacağım. <gülüyor> Kısma ne olur, hepimizin uykusu geldi. Evet. <gülüyor> Hadi bakalım, nöbetleşe uyuyacağız. İlk nöbeti kim tutacak? Ben. Çünkü hiç uykum yok. Aslında ben de tutabilirim yani. Senin gözlerinden uyku akıyor Karl. Bırakalım da ilk nöbeti Elsa tutsun. Yalnız arkadaşlar... ...battaniyelere iyice sarılmayı unutmayın. Ben yatıyorum Elsa. İkinci nöbete beni uyandırmayı unutma. Peki. Peki. Arkadaşlar yine Hans'ın evet. cesaret devam evet. ediyoruz. Yo, sizin de çok faydanız oldu Hasan. Zaten sabah kalktığımızda evet. kayığı bağladığımız yerdeki otların ıslak ve kaygan olduğunu gördük. Sonra sonra, sonra hep birlikte otların üstünden kayığı kaydırarak nehire indik. Buna zeka değil. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bakın nehirde bir sürü balık var. Bazıları da oldukça büyük. Oltamız olsa balık tutardık ne ya. güzel. <gülüyor> Belki Klas amca bize olta verir. <gülüyor> Otto şu yanındaki haritaya uzansana biraz ah, Al Hans şuraya önleyeyim ah, Tamam sağ ol ee, evet, şu göre... Klaus amcanın evine yaklaştık Evet bundan eminim Bir kayığı vardır mutlaka Ama belki sudan çıkartmıştır Kıyıya iyice gözleyin arkadaşlar Kayık görürseniz haber verin Arkadaşlar ben bir şey görüyorum ama epeyce büyük bu, motorlu bir tekne. Gördün mü Elsa? Bak aa, karşıda. Aa evet gördüm işte orada. Klaus amcanın kayığı vardır ama motorlu teknesi olacağını hiç sanmam. Hı hı. Aa, bakın bakın, çalılıkların altında daha küçük bir kayık var. Hani nerede? Aa işte şurada. Aa, bu galiba korucunun kayığı. Peki motorlu teknenin sahibi kim? Ee, Belki arkadaşları bizim gibi onu ziyarete gelmişlerdi. Neyse. Çocuklar, kayığımızı büyük teknenin yakınına bağlayacağım. <gülüyor> Çok iyi olur. Böylece bizim kayığa da biraz büyüklük bulaşır belki. <gülüyor> Her şey güzel de eşyalarımızı kim koruyacak? Tedbirli olmamız gerek. Birimizin kayığın yanında kalması gerekecek. Ben kalırım. Ben de şimdilik korucunun evine gelmek istemiyorum. Ormanda kuş türü keşfine çıkacağım. Nasıl istersen Otto. Karla ben de Klaus amcanın evine gideriz. Geldiğimizi haber veririz. Aman kayığımızın başından ayrılmayasa. Merak etme Kaptan. Hadi bakın. Önce kayığımızı kıyıya çekip bir ağaca bağlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Irmağın aşağısında adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak dileğiyle.